Merhaba, yeni bir söz küçüğüm programı günlerden pazartesi ve biz yine karşınızdayız. Bugün mikrofonda e, soruları sormak üzere, merak ettiklerini konuklarıyla paylaşmak üzere Ben deniz Cem ve yeni ekibimizin üyesi Anıl var. Evet. Merhaba Anıl. Ee, merhaba. merhaba. E, ve... Benden de merhaba. <gülüyor> İki tane de birbirinden güzel konuğumuz var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. E, Anılcım nereden geliyordu konuklarımız? Sokak Bizim Derneği'den geliyorlar. Sokak Bizim Derneği'nden evet, ancak bir kendinizi tanıtır mısınız bize? E, tabii ben başlayayım. E, adım Arzu. E, şehir plancısıyım. Üniversiteden mezun oldum. E, okurken aslında keşfettiğim e, kentle ilgili, yürümekle ilgili, sokakla ilgili dertlerimi arkadaşlarımla beraber aslında paylaşarak e, çeşitli çalışmalar gerçekleştirmeye başladık. E, sonrasında da e, bunları neden bir dernekçilik toplamıyoruz diyerek. Ee, i̇ki sene önce Sokak Bizim Derneği'ni kurduk. Ee, kurucu üyelerinden ve şu anda başkan olarak gözüküyorum. Ama tabii bizim dernekte öyle bir hiyerarşi yok kesinlikle. Formalite icabı, böyle şeyler var. Merhaba, ben de Gizem. Şehir plancısı değilim. <gülüyor> Derneğin çoğu şehir plancısı da. Oh. Bizim derneğimiz şehir plancı ve sosyolog ağırlıklı. Ben işletmeci olarak numunelik <gülüyor> olarak da bulunuyorum. Ee, benim derneğe dahil olmam geçtiğimiz Nisan ayında. Ee, gerçekleşti. Neden gerçekleşti? Ben üniversitenin son senesini İspanya'da okudum. Ee, doğma büyüme bir İstanbullu olarak hiç bilmediğim bir düzene şahit oldum. İspanya'nın küçücük bir şehrinde. Ee, ve hani bugüne kadar, o, o güne kadar hep şikayet ettiğim şeylerle ilgili bir şeyler yapamaz mıyım ya? Daha yaşanılabilir bir kentimiz olamaz mı? Derken bu güzel insanlarla e, tanıştım e, ve derneğe dahil olmuş oldum. Nisan ayından beri de. ...hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki birazcık farklı olduğunu söylediniz aslında... ...İspanya'daki şehirle İstanbul'un... ...bir onu açabilir misiniz biraz kendine yani farkı vardı aslında sizi etkileyen... ...ya da olmasını istediğiniz şey... ...İspanya'daydı da o neydi? Ben İspanya'nın Pamplona adında... Hı. ...küçücük bir şehrinde Erasmus öğrencisiydim. Pamplona 200 bin nüfuslu... ...gerçekten hani... ...Hollanda kadar düz... ...ki kuzeyde yer almasına rağmen... ...bu düzlüğü biraz şaşırtıcıdır... coğrafi olarak... E, ufak bir şehir e, o ve orada hani neredeyse e, araba yoktur. E, i̇nsanlar daha doğrusu yani hani binek otomobil e, kullanmazlar. E, bir metro altyapısı yok şehirde ama zaten şehir o kadar düz, bisiklet yolları o kadar gelişmiş ve toplu taşıma o kadar iyileştirilmiş durumda ki. E, böyle mutlu mesut filmlerdeki gibi bir hayat var orada. Her yere yürüyerek ulaşabildiğiniz en önemlisi. Yürüyemediğiniz noktalarda bisikleti e, kullanabildiğiniz. ...ve hani takdir edersiniz ki ben doğma büyüme bir İstanbullu olarak 21 yaşında orada... Aa, ...başka bir şey mümkünmüş. Yani aslında bir yerden bir yere gitmek bu kadar uzun sürmek zorunda değilmiş. Gerçeğiyle yüz yüze geldim. Ee, ve özlediğim düzenin de o, o zaman olduğunu fark ettim. Tabi İstanbul'a döndükten sonra Türkiye'ye döndükten sonra bir süre daha hiçbir şey yapmadım bununla ilgili şikayet etmek dışında. <gülüyor> Ama... <gülüyor> Hepimiz bir şikayet ediyoruz yani böyle bir olayımız var ya. Yani. Evet var. <gülüyor> Ama daha sonra dediğim gibi e, sokak bizim ekibiyle e, tanışıp aslında başka bir düzeni mümkün kılmanın ve bunu ancak hep beraber yapıyor olmanın e, önemini e, fark ettim. İşte o gün bugündür beraberiz. Aslında Anıl'ın da sokakla ilgili bazı sıkıntıları var. Anıl paylaşmak ister misin? Ee, bilgisayar oyunların çıkmasıyla biraz daha sokak oyunlarının azalması Hı -hı. konusunda ben biraz üzgünüm. Hani e, büyümeler... Yani şey büyükler son nesil gibi hani sokakta oynayan son nesiller gibi düşünüyorum. Yani ben de bu zamana kadar oynadım ama böyle çok hani şey yapamadım. Peki rahat rahat oynayabiliyor muydunuz anal? O ne biliyorduk ama yani şu son birkaç yılda şey biraz kızma durumu var burada Kim top oynamayın yani orada Ko etaplıki komşular evet ee, ya amcalar teyzeler işte ses yapmayın gibi. Hmm. Böyle yani şey yapıyorlardı bize. Tamam. Ee, Anıl'dan da aslında sokağın <gülüyor> şu an hali durumda aldık bir yandan. Ee, şimdi derneğinizi aslında konuşabiliriz. Derneğin amaçları ne ve neler yapıyor, aktiviteleri nelerdir şeklinde. Onun üzerinden sonra sohbeti devam ettirebiliriz. Derneğin amacı aslında insan odaklı şehirler ve sokaklar yaratmaya dair... Çalışmalar yapmak, farkındalık uyandırmak insanlarda. Buna yönelik de çeşitli işte etkinlikler yap yapıyoruz aslında. Etkinlikler, yazılar, işte röportajlar. Asa birçok şekilde insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim fark ettiğimiz ve çok üzülerek fark ettiğimiz bu sokakların aslında nasıl yavaş yavaş elimizden kaydı oldu. Yani biz yavaş yavaş Arabalar teslim ettik sokakları, arabalar işgal ettiler, ee, bunun tabi çok, birçok nedeni var ama e, sadece arabalara teslim etmek tabi e, fiziksel olarak bir işgaliyet değil, aynı zamanda bizim sokak kültürümüzü de işgal etmiş oluyorlar. Nedir bu? Yani e, sokakta çıktığınız zaman komşunuzla sohbet etmeniz, e, çocukların e, sokakta top oynayabilmesi güvenli bir şekilde en temelinde de yaya olarak güvenli bir şekilde ve keyifli bir şekilde sokakta yürüyebilmek. Bunların hepsini kaybetmeye başladık ve bu durumdan rahatsız olan birkaç arkadaş olarak neden bir şey yapmıyoruz, dedik. Aslında iki senelik bir dernek diyoruz ama beş senedir süren bir şey, geçmişimiz var. Daha beş sene önce bir konferans sırasında biz aslında bir araya geldik. Otomobilsiz şehirleri doğru konferansı. Bunun pilot projesi olarak Ay'de Bir Gün Sokak Bizim etkinlikleri düzenlenmeye başladı. Ve biz de onların içinde yer aldık. Hı hı. Bu kısaca aslında sabahtan akşama kadar bir sokağın trafiğe kapatılması. Ve insanların, yayaların, çocukların, yaşlıların, bisikletlilerin herkesin. ...özgürce o sokağı kullanabilmesi... ...anlamına geliyordu. Ee, biz bu etkinlikleri... ...yaklaşık 13 tane... ...gerçekleştirdik. 13 farklı sokağında... ...gerçekleştirdik İstanbul'un. Çok farklı etkinlikler düzenlemeye çalıştık. Ee, ve... ...çok olumlu tepkiler aldık. Yani... ...ne zaman tekrar geleceksiniz Peki, diye. Peki olumlu tepkiyi e, araç kullanıcılarından... ...mı aldınız, mahallenin insanından... <gülüyor> ...mı aldınız? <gülüyor> evet bu önemli. Çünkü e, mahalleler. Hı hı. her zaman çok daha olumlu yaklaştılar özellikle çocuklar tekrar hı. ne zaman geleceksiniz diye ısrarla soran onlar oldu e, araç sahipleri tabii ki rahatsız oldular işte ben sokağıma jipimle giremiyorum <gülüyor> diye şikayet edenler <gülüyor> ondan sonra e, ki bunu diyen insanların çocuklarını da ne kadar aslında e, obez olduklarını gördüm ve çok üzüldüm çünkü e, o kadar izole bir hayat yaşıyorlar ki arabada ...inmeden. Dolayısıyla... ...bu hem sağlıklarına e, olumsuz etki... ...yaratıyor, hem sosyalleşmelerini... ...engelliyor gibi birçok... E, ...sonunca neden oluyor. Sokaklar neye göre seçildi peki? Ben de onu merak ettim. Sokaklar e, neye göre seçildi? Aslında temelde... E, ...problemi olan sokakları seçmeye çalıştık. Hı hı. Bu e, trafik sıkışıklığı... ...problemi olabilir. Ya da güvensiz olması, yani yürürken... ...yeterince güveni hissetmemeniz olabilir. Ya da... E, bir kamusal alan olarak o sokağa yeterince kullanamıyor oluşunuz. İşte yeterince yeşilliğinin olmaması, yeterince iyi bir düzenlemeye sahip olmaması gibi sebepler vardı. Bunlardan yola çıkarak işte mesela yeşilliği olmayan sokaklarda biz mutlaka taşınabilir işte saksılar, ağaçlar getirdik. Trafik problemi olan sokaklarda sokak kapattığımız zaman aslında alternatifleri olduğunu da gördüler Hı. gibi... Ee, sokaklar, e, sokak çeşitleri seçtik. Şey, bu projeleri sokaklarda sokakları kapatıp yapıyorsunuz ama hani çocukları fikrini alıyor musunuz? Projelerden sonra çocukları çocuklarla konuşuyor musunuz? Ee, bu etkinlik size sizinle nasıl geçti? Gibi sözler. Zaten şöyle oluyor. E, biz etkinliğe başladığımızda, hazırlıklara başladığımızda sabahın erken saatlerinde olaya ilk dahil olan çocuklar oluyor. Çünkü yani çok meraklılar ister istemez ee, bütün algıları çok açık ve sokakta bir hareket olduklarını gördüğü zaman ne yapıyorsunuz burada ne var diye ee, anında olaya dahil oluyorlar ve ebeveynlerini annelerini babalarını etkinliğin içine çeken de zaten onlar oluyor. Ve bütün gün bizle beraber çünkü hani gerçekten bütün gün öyle bir etkinlik yapmak aslında yorucu ama bize bütün o enerjiyi veren çocuklar oluyor. Çünkü onların enerjisi hiç düşmüyor. Bizle beraber sabahtan akşama kadar sağa sola koşturuyorlar. Ee, bizim bir yayabamız var ee, bir arabanın kapladığı alanı e, göster bir arabanın kapladığı alanda neler yapabileceğini göstermek için su borularından oluşturduğumuz bir e, temsili e, arabamız var ki onun adı da Yayaba çünkü tamamen insan gücüyle çalışıyor <gülüyor> ee, ve biz bu etkinliklerde Yayaba'yı çok e, etkin kullanmaya çalışıyoruz ve içine yani 20 çocuk falan aldığımız oluyor galiba. Tabii, tabii, çok rahat. O 20 çocukla beraber sabahtan akşama kadar yaya bayış sürüyoruz. <gülüyor> ee, onları, onların eğlene... Zaten hani sokağın onların kullanımını açtığımız zaman otomatikman bir şenlik havasına e, bürünüyor. <gülüyor> Bütün gün oyun oynuyorlar, top oynuyorlar. Her ne yapmak istiyorlarsa onu yapıyorlar. Resim yapıyorlar. E, çünkü yine bir arabanın kaplayacağı alan kadar bir kağıt serip yere... E, renk renk boyalarla onlara nasıl bir sokak hayal ettiklerini... E, Soruyoruz, onlardan çizmelerini istiyoruz, onlar da çiziyorlar. En son yaptığımız etkinlikte de hayat sokakta diye kocaman e, hı hı. kaldırımların üstüne bile yazdılar. Peki çizilen hı. resimlerde yani başka şeyden de bahsedecektiniz anladığım kadarıyla ama bir es verip neler çiziyorlar? Yani o hayalinizdeki mahalle nedir? Sorusunun cevabı ne o resimlerde? Aslında orada benim biraz üzüldüğüm bir konu var çünkü hı hı. E, bir çocuğa rengarenk renk boyalar ve kocaman bir kağıt verip hadi istediğini çiz dediğin zaman şu anda ne yazık ki yaptığı ilk şey adını yazmak oluyor. Çünkü hayal gücü yani beslemezseniz ona kapıları açmazsanız ne yazık ki köre köreliyor. Körelen bir şey. Böyle ancak hani yönlendirince ya ama hani sokakta ne görmek isterdin diye sormaya başlayınca e, biraz daha hareketleniyorlar. Farklı farklı şeyler e, çıkmaya başlıyor. Ben genelde hep orada bir Doğa özlemi görüyorum Arzu yani sen mutlaka, ne diyorsun? Evet, ağaçlar oluyor, ee, güneşimiz oluyor, bulutlar. Yeşillik ee, oluyor, çimen. Hı hı. Evet, evet. Yani araba çizen de oluyor, bisiklet çizen de oluyor. Bu herhalde biraz onların da alışkanlıklarını yansıtıyor. Ee, bisiklet kullananlar hemen bisikletini çiziyorlar, uçurtmasını çiziyorlar. Hı hı. Ee, bu aslında sokakta oynayabildiklerini gösteren şeyler oluyor bize. Hı hı. Ee, dolayısıyla çok kıymetli bir de bir şey söylemek istiyorum. Yani kendi yaşadığımla da ilgili bir şey aslında. İlkokul düzeyindeki e, yani ilkokul düzeyinde çocuğu olan ya da giden arkadaşlar bilir. Resim dersinde istediğiniz resmi yapamazsınız. Evet. Hoca size bir Hiç. hafta işte 23 Nisan haftası değil mi hanım? Hı -hı. Hı -hı. Evet. İşte teknoloji haftasını çizin ve sen teknoloji haftasında çiçek çizmek istersen bu yanlıştır. Senin düşük not almana sebeptir. Maalesef. Aslında Maalesef. öyle bir durum da var. O yaşanan olayda. Evet. Peki bu etkinler, etkinliklerde çocuk haklarına değiniyor musunuz? Ee, aslında şöyle diyebiliriz. Çocukların sokağı kullanma hakkı olduğunu biz kabul ediyoruz. Her gruptan insanın olduğu gibi, yaşların olduğu gibi, yayaların olduğu gibi. Dolayısıyla çocukların da kullanma hakkı var. Zaten biz bu kabullen yola çıkarak bu etkinlikleri yapıyoruz. Ve çocukları da olabildiğince dahil etmeye çalışıyoruz. Ee, böyle bir şeyimiz var, amacımız var. Çünkü çocukların... Ee, Sokakta karşılaşıp arkadaş olabilmelerine vesile olduğumuz birçok etkinlik oldu. Birbirini aslında tanımayan ama yan apartmanlarda oturan Hı -hı. çocuklar sokakta e, bizim sağladığımız bu imkanla e, karşılaşıp arkadaş olabildiler. Bunlar çok önemli bizim için. Hı -hı. E, onlar için de çok önemli. E, aslında e, ne kadar bu değerleri işte sokakta oynamak, sokak kültürü gibi değerleri yitirdiğimizi de gösteriyor maalesef. Bir de biraz daha melankolik açıdan bakacak olursak hani hayat sokakta başlıyor. <gülüyor> ne kadar erken tanışıyorsa aslında o kadar şanslı oluyor bir çocuk. Ne kadar erken sokağa çıkıyorsa, ne kadar erken dizleri yaralanıyorsa ve o yaraların geçebileceğini öğreniyorsa, kabuk tutacağını o kadar şanslı oluyor. Yani bir de işin öyle bir melankolik tarafı var. Evet bayağı melankoliye dönüyor. Kilamek güzeldir falan diye. vallahi <gülüyor> <gülüyor> Ya aslında şey ben de şeyi soracaktım bence güzel bir şey aktivite yapılan aktivite güzel bir aktivite gibi ama mesela şöyle bir şey de var daha geçenlerde 20 Kasım haftasında hani çocuk hakları günüydü ve Hı -hı. hani gerçekten bir gün bu çocuk hakları günü yapıldı ve sonra unutuldu. Sonra Hı -hı. yani işte bütün e, haber sitelerinde sosyal e, evet. ağlarda, sosyal networklerde ve gördüğümüzde hani sadece bir günlük bir şeydi. E, Tabii sizin yani her gün sokak kapatmanız gibi bir şey herhalde bir işgal gibi bir şey olur. olan <gülüyor> büyük ihtimalle hani e, büyük sözde büyüklerimiz hani eyvallah demezler ama yani şey kısmındayım daha ziyade. E, böyle bir şey yaptıktan sonra çocuklarda bu etki uyanıyor mu? Mesela yani hani mesela dün sokak kapandı. Ya bununla ilgili geri bildirim alabiliyor musunuz? Veya e, aslında o yapmış olduğunuz duvara da yaptığınızı bahsettiniz önce konuşurken. ...veya işte bir poster hazırladınız... ...bu poster mesela orada kalıyor mu... ...çocukları bunu hatırlatabiliyor mu... ...çünkü bir gün sonra orası tekrar... ...arabaların park ettiği, çift tarafta park ettiği... ...ve tek bir arabanın anca geçtiği bir yer halini alıyor... ...bir yandan da... ...bunu merak ettim ben de açıkçası... Aslında onları hatırlatan... ...kalıcı izler bırakmaya çalışıyoruz... Ee, mesela duvarlara yaptığımız resimler, e, bunlardan biri oldu duvarlara kepenklere yaptığımız resimler. Daha sonra çocukların oraya geldiğinde, aa bak bunu ben çizmiştim diye bildikleri ve o, Hı -hı. o etkinliği hatırlayabildikleri aslında güzel hediyeler oluyor onlara. Ya da işte tişört boyama, ya da evet, e, vedik maske yapma, çeşitli evet, sanat etkinlikleri sırasında boyadıklarını eve götürüyorlar ve onları bir ana olarak kalmış oluyor. Ee, tabii bunun bir kez olması yeterli değil kesinlikle. Biz de her sokağa yetişemeyeceğimiz için insanlara şu mesajı vermeye çalışıyoruz. Bakın böyle bir sokağa sahip olabilirsiniz. Ee, bu sizin elinizde. Yani evet biz şu anda geldik sizin için ee, bu sokağa e, yaşanabilir hale getirdik. Ama bunun e, devamında bunu talep etmek sizin elinizde. Dolayısıyla bunu kalıcı hale getirmek... Ee, orada yaşayanların elinde diye mesaj vermeye çalışıyoruz. Peki ben bir de bir şey merak ediyorum Anılcım. Yani e, senin oturduğun mahalleyi kapatsalar bir günlüğüne sokak bizim ekibi gelip. Ne yaparsın? Yani ilk böyle sokağa çıktığında o gün tatil günün, okulun yok. Evdesin ve dışarıya bir çıkıyorsun. Mahallede hiç araba kalmamış. Ne yapmak istersin o anda mahallede? <gülüyor> ya top oynamak isterim, bisiklet hmm. sürmek isterim. Ee, o kadar yani arkadaşlarımla oynamak isterim. Hı -hı. Belki hiç bir şey Hı -hı. yapmadan mahallenin ortasında durabilmek istersin. Evet. Evet, değil mi? O bile çok büyük bir Hı -hı. nimet aslında şu anda. <gülüyor> evet, doğru. Gerçekten. Ee, peki şimdi bir ara verelim o zaman. Bir, bir şarkı arası verelim. Ardından e, tekrar sohbetimize devam edeceğiz. I, a be a riot. I don't read the because they all have. Ugly friends. Give me a Give me Shot. The tender the crush question pop, the heart is cold, the gun is hot, shot I'm not sure if they done or not, I'm not sure that they wanna stop The gun is cold, the blood is hot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot, shot. The heart's are weak, the gun's are not ...bütün devam ediyoruz. Ee, sokak bizim Eki, ekibiyle, birlikteyiz. ekibiyle birlikteyiz. Şey biz mesela bizim sokağımızı kapatmak istiyorum ben. Hani kapat, size kapattırmak istiyorum. Size nasıl ulaşabilirim de söyleyebilirim. <gülüyor> Aslında çok güzel bir soru oldu bu. Çünkü <gülüyor> en son Nisan ayında yaptığımız etkinlikten sonra bir sokağını yaşa rehberi çıkardık. Bu etkinliğin adı farklı diğerlerinden. Normalde ayda bir gün sokak bizim etkinliklerimizin adı ama Sokağını Yaşa'da bir sponsor olduğu için onun adı Sokağını Yaşa olmuş oldu. Kısaca rehberden bahsedecek olursak, aynı zamanda internet sitemizde de, ben de ulaşabilirsiniz bu rehbere sokakbizim.org'tan. Yedi adımda bir sokağı kapatmak istiyorsak eğer, o sokağı daha yaşanılabilir hale getirmek mesajıyla neler yapabiliriz? Bunu anlatan ufak ufacık bir kitapçık. Ee, bize nasıl ulaşabilirsiniz bu bir proje ise yani bu eğer bunu proje diyeceksek bunu nasıl hayata e, geçirebilirsiniz mahalle sakinlerine nasıl ulaşabilirsiniz ve nasıl bir şenlik haline dönüştürebilirsiniz o sokak kapama aktivitesini bunu anlatan ufacık bir rehberimiz var. Dediğim Peki, gibi e, ilk maddesini ve son maddesini öğrenebilir miyiz bu rehberdeki yani ne ile başlıyor aslında sokak kapatma fikrimiz evet. ve nasıl son bulacak? Önce e, sorun ne? Onu bir ortaya koymak gerekiyor. E, sorunu tespit ettikten sonra da mutlaka bir ekip gerekiyor. Yani bunu bir ekip işi, biz bunu bir ekip olarak yapıyoruz. Dolayısıyla o sokakta yaşayan insanlar da bir araya gelmeli bu işi başarmak için. E, sonrasında çeşitli işte izinler alınması gerekiyor. E, katılımcıların ayarlanması gerekiyor, programın düzenlenmesi gerekiyor gibi e, aşamaları var. Ee, en sonunda da sokakta şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Ee, bu şekilde 7 adımda gerçekleştirebilirler. Bir de sizin bahsetmek istediğiniz bir proje daha vardı. Kaldırım Kaldırım nerede Kaldırım diye nerede? yeni bir projemiz Onu... geliyor. Ee, bu da aslında yine sokaklarda, ee, bu sefer biraz daha odaklanarak kaldırımlarla ilgili dertlerimizden yola çıktığımız bir proje olacak. Ee, kaldırımların hiç olmadığını aslında dikkat çekmek hatta olsa bile yeterli olmadığını hatta ben şey diyorum bir dantel süsü gibi böyle sokakları süsleyen hale geldiler. Ee, buna dikkat çekmek için aslında biz şu anda bir bant üretiyoruz. E, kaldırımlarınızın boyutunu ölçmenize yarayacak. E, üzerine cetveli olan bir bant olacak bu. Ve e, bunun fotoğraflarını çekerek aslında herkesin bu e, sorunları paylaşmasını isteyeceğiz, bizim sistemimize yollamalarını isteyeceğiz. Hı -hı. E, böyle bir proje yakında başlayacak sitemizden e, ve işte diğer sosyal medya adreslerimizden duyuracağız, takip edebilirler. Ee, Sokakbizim.org dediniz, değil mi? İnternet evet, sitemiz evet. Sokakbizim.org. Facebook'ta da Sokakbizim e, sayfamız var, Twitter'da da Sokakbizim olarak bizi Hı -hı. takip edebilirler. Bir de şeyi sormam lazım. Siz gönüllü olarak gençlerle çalışıyor musunuz? Çünkü... Belki programımızı dinleyen gençler de size katılmak isterler, hı hı. bu konuda farkındalık yaratmak isterler, sokak kapatıp... Seve seve, yani çok ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle etkinlikler sırasında oradan oraya koşturması gereken birçok insan gerekiyor bize. Hı hı. E, bu işe gönül veren insanlarız zaten. Sayımızı gittikçe arttırmaya çalışıyoruz. Evet. Hı hı. E, dolayısıyla bize yine bu e, internet üzerinden ulaşabilirler. Hı hı. Gönüllü olarak katılmak isterlerse... Buradan duyuralım çok memnun oluruz. Yani çok genç, çok muhabbetli bir ekibiz. Buyursunlar, evet. gelsinler. Ölüyoruz, sıkıcı değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Gayet eğleniyoruz. Anonsum programın sonuna geldik. Evet. Teşekkür ederim konuklarımıza. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Geldiğiniz için. Ee, önümüzdeki hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla biz tekrar burada olacağız. Evet, eee programımıza ilişkin önerilerinizi de sözküçün e, radio@gmail.com adresine eee iletebilirsiniz. Bir sonraki hafta tekrar bizim sesimizi duyacaksınız bu, bu e, frekanstan. E, peki e, programı kapatmadan evvel son olarak ne söylemek istersiniz? Sokaklarla ilgili ve kurumunuzla ilgili. Güzellik sokaktadır diyorum. Evet, güzellik <gülüyor> sokaktadır. Evet. O zaman güzellik sokaktadır diyoruz ve haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.